Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir programda daha yine birlikteyiz. Ve sosyal ekolojinin izlerini kaldığımız yerden sürmeye devam ediyoruz. Bugün öncelikle 1970'lerde ekoloji hareketinin doğuşunda yer almış... Üç kilit isimden ve toplumsal ekolojinin öncülerinden Lewis Mumford'u ele alacağız. Sevgili dinleyiciler bu üç toplumsal ekolojisten Bukçin bir tanınırlığa sahipken maalesef Mumford ve Dubo aynı kaderi paylaşmıyor. Mumford ve Dubo 1970'lerde çok önemli bir çıkış yapmalarına ve bazı sözleri ekoloji hareketinin moddoları haline gelmesine rağmen kısa sürede unutuldular maalesef. Bu isimler halkın ilgisine masar olurken akademik ilgisizlikle karşı karşıya kaldılar. Oysa akademik tezlere konu olmaya fazlasıyla e, müsaitti bence bu isimler. Mumford anlatımına geçmeden önce bu üç toplumsal ekolojistin en temel ortak özelliklerinden biraz bahsetmek isterim izninizle. Mumford, Dubbo ve Bookchin insanların doğal evrimin ürünleri olmaları hasebiyle İnsanla doğal dünya arasında daha net söyleyecek olursak insan yaşamıyla diğer canlı türler arasında kökten bir ayrım olmadığının altını çizerler. Üçü de insanla doğa ve bedenle zihin arasında kökten bir ayrım olduğunu savunan Descartes'ci kartezyen felsefenin ikinci metafiziğini ve doğa üstünde teknolojik hakimiyet talep eden insan merkezci etiğini reddederler. Burada bir parantez açarsak sevgili dinleyiciler, Descartes'a göre hayvanlar ruhu olmayan bir makinedir. Dolayısıyla onlar üzerinde her şeyi yapmak ve denemek de bir sorun yoktur. Bu üç filozofa göre doğa ancak organik gelişimsel bir düşünüşle ve bütüncül bir epistemolojiyle anlaşılabilecek bir evrim sürecidir. Sosyal Darwinizmin çatışma, mücadele ve en güçlü olanın hayatta kalması fikirlerine, Kartezyen felsefenin ve mekanikçi bilimin atomculuğuna karşı çıkan Mumford, Dubo ve Bukci'nin karşılıklı yardımlaşma ve ortaklaşmaya vurgu yaptılar. Üçü de daha önceki programımızda geniş yer verdiğimiz, hatırlayacak olursanız, Rus coğrafyacı ve anarşist düşünür Kropotkin'den çok etkilenmiştir. Kropotkin ekolojik bakış açısını büyük bir hayranlıkla benimsedi bu üçü de Kropotkin'in. Dolayısıyla İnsanlığın doğayı hakimiyeti altına almasını, doğal dünyaya kaynak gözüyle bakılmasını salık veren aşırı bilimselci Beykıncı Eti'yi de reddettiler. İnsanın doğanın efendisi olabileceğini kabul etmeyen üçlü bu düşü canlı tutan Beykıncı Eti'ye birçok eleştirmenden daha önce son derece güçlü eleştirilerde bulundular sevgili dinleyiciler. Özellikle Dubo Beykıncılığın Farklı bir tonda devamı niteliğinde olan Faust'u yaklaşımı çok hatalı ve tehlikeli buluyordu. Biyolojiyle ters düşüldüğünü söylüyordu. Sevgili dinleyiciler Dubu'nun Faust üzerinden götüye getirdiği eleştiriye bir parantez açmak istiyorum. Okuyanlar biliyordur Faust sürekli bir arayış içerisindedir. Mephistopheles'in eşliğiyle birçok şeyi dener, ölüler diyarına bile iner. Faust da fiil her şeydir. Yani Faust aradığı şeyin bataklıkların ıslah edilerek doğaya insan eliyle biçim vermek olduğu sonucuna varır ve buna da büyük bir anlam yükler. Bu yanıyla aslında Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışında vardığı benzer bir sonuca varır Faust. Tıpkı Faust gibi ölümsüzlük arayışında olan Gılgamış dünyayı dolaşıp ölümsüzlük iksirini bulamayınca Ölümsüzlüğü Uruk kentine ormanın ulu ağaçlarını keserek büyük kapılar ve devasa binalar inşa etmekte bulur. Doğanın tırnak içinde vahşiliyle kenti arasına büyük bir engel koyar Gılgamış. Doğadan korunma ve ona savaş açma fikrinin ilk örneklerindendir bu metin aynı zamanda. Gılgamış tüm bunları yaparken ormanın bağrından gelen enki duyu kandırıp kullanır. Göte'nin daha önceki programlarımızda geniş yer verdiğimiz Biyo-Coğrafya'nın kurucularından Alexander von Humboldt'la tanışıp ona hayran olmasına rağmen bu konuda çok da olumlu yönde etkilenmediğini görüyor sevgili dinleyiciler. Çünkü Humboldt'a göre ekosistem pek insan müdahalesine gelmeyecek etkileşimli bütüncül bir ağdır. Bu üç kamusal aydının diğer bir ortak özelliği de geniş kitlelere hitap edebilmek için akademik dil yerine genel okura seslenen bir dil seçmeleriydi. Her biri belirli konularda daha iyi olsalar da çağdaş düşünsel yaşamın daracık uzmanlık alanlarına hapsolmasından rahatsızlık duydular. Bu üç isim önce ekolojistler olarak toplumsal krizin yanı sıra mevcut ekolojik krizde aydınlatan metinler ortaya koydular. Havanın, toprağın ve suyun kirlenmesine ve nükleere dair ciddi uyarılar da bulundular o zamanlar. Dubo, Barbara Ward'la birlikte 1972 Birleşmiş Milletler Çevre Konferansının gündemini belirleyen Dünya Tek adlı öncü bir rapor da hazırladı. Yine 40 yıl önce Dubo ve Buckchin öngörülü bir biçimde küresel ısınmanın tehlikelerine dair uyarılar da bulunmaya başladılar. Marksistler henüz ekolojiye ilgi duymaya başlamamışken Manford, Dubov ve Bookchin ekolojik krizin esas sebebinin insanın gerçek ihtiyacının ne olduğuna kulak asmayıp kar ve iktidara odaklanan piyasa ekonomisi durmadan genişleyen ekonomik büyüme ve rekabetle hesaplantılı endüstriyel kapitalizmin olduğunu öne sürüyorlardı. Üçünün arasındaki siyasal bakış farklılıkları Mevcut krizin üstesinden gelmek için benzer toplumsal önlemleri savunmalarını engel olmadığı sevgili dinleyiciler bunlar arasında toplumsal ekonominin merkeziyetçiliğine son vermek, biyo bölgesel kuşaklar oluşturmak üzere kentsel ve kırsal alanın birleştirilmesi ve böylece tabiatın kentleşmesinin önüne geçilmesi, yerel meclisler ve doğrudan demokrasi üzerinden katılımcı biçimlerinin oluşturulması, ve teknolojinin insanı insani bir ölçeğe uyarlanması bulunuyordu. Zanaat üretiminin de dahil olduğu bütün bu önlemler William Morris, Kropotkin ve Patrick Gets gibi isimlerin savunduğu özgürlükçü sosyalizmle uyum içerisindeydi. Sevgili dinleyiciler bu önlemler Manfred Dubo ve Buckchin aydınlanma geleneğini eleştirel bir şekilde ele alıp kabul ederken teknolojiyi Kent veya bilim karşıtı değildirler. Üçü de ekolojinin şekillendirdiği bir etik anlayışla teknolojinin önemini kabul ediyorlardı. Bu üç tek toplumsal ekolojistin ortak yanlarını verdikten sonra şimdi kronolojik sırayla Mumford'a yoğunlaşalım isterseniz sevgili dinleyiciler. 1895-1990 yılları arasında yaşamış Mumford için son büyük insancıl denmektedir. Tabii buradaki insancıllık klasik anlamdaki hümanizmden çok farklı bence. Ekolojik insancıllık diyebiliriz. Mumford, Manf Mumford daha çok. Bu noktada bir açıklama daha yapmalıyım. Ee, bence ekolojik insancılıkta insan merkezcilik yoktur sevgili dinleyiciler. Ancak biyo merkezcilik ya da doğa tapıncılığı da yoktur. Doayla insan Ve toplumsal ilişkiler etkileşimli bütünsel bir ilişki olarak elanılır. Tarif etmesi zor olan etkileyici, zeki ve kendi kendine yeten bir araştırmacı olan Mumford şüphesiz 20. yüzyılın en büyük düşünceleri arasındaydı. Birçok konuda bilgi sahibi olan Mumford tarihten felsefeye, antropolojiye, kentsel planlamaya, sanat ve mimariye kadar bir dolu alana büyük, büyük katkı sağladı kent ve teknoloji tarihine dair öncü nitelikte klasikleşen eserler yayımladı. Akademik uzmanlaşmaya karşı olan Mumford, beşeri bilimlere diğer bilimleri bir araya getirmeye çalıştı beşeri bilimlerle. 20. yüzyılın kendi deyişiyle geniş görüşlü yahut ekolojik düşüncenin en önde gelen savunucusu oldu. Organik felsefesini bütünlük, denge ve özellik şeklinde üç ana kavramla özetledi. Organik, teknik, kişisel, toplumsal ve kültürel ol olgular arasındaki ilişkileri keşfetmek amacıyla hayatı her zaman bir bütün olarak görmeye çalıştı Mumford. Bağımsızlığına çok düşkün olduğu için hiçbir akademik, kuruma üye olmayan Mumford'un bütün eserleri Rahat anlaşılır ve cıvıl cıvıl bir anlatım içerir sevgili dinleyiciler. Monfort siyasi görüş açısından da çok tutarlı ve tavizsizdi. Muhafazakarlar tarafından Amerikan toplumunu ve kültüründen haz eleştirildi. Bu kültürü ve e, Amerikan toplumunu beğenmediği düşünülüyordu. Tam bir antifaşistti. 1930'larda Hitler ve Mussolini'ye yönelik yatıştırma politikasına gevşekliğinden dolayı kafa tuttu. 1940'larda atom bombası geliştirilmesi ve kullanılmasına da karşı durdu. 1950'lerde McCarthy'nin komünist çağına çağıdını şiddetle eleştirdi. 60'larda ise, 60 ise ABD'nin Vietnam'a askeri müdahalesinin de tam karşısında yer aldı. Yaşama öyküsünden Öğrendiğimize göre Munford siyasi eylemciliği sebebiyle bir yazar olarak ciddi bedeller ödemiştir sevgili dinleyiciler. 30 kitap ve binin üzerinde makale ve değerlendirme yazmış. Çok üretken bir araştırmacı olan Munford gerek çeşitlilik ve kapsam, gerek sunduğu ilim irfan bakımından kuvvetle muhtemel ABD'de eşi benzeri olmayan bir külliyata imza atmıştır. Munford'un kitaplarının Paul Buhlin'in ifadesiyle küresel kapitalizmin neden olduğu ekolojik toplumsal ve siyasal modern krizin anlaşılması için sağladığı çerçeve halen de pek aşılabilmiş değildir. Mumford'un ekolojik dünya görüşünün gelişimine yaptığı en büyük katkı şaheseri kabul edilen 4 ciltlik yaşamın yenilenmesi serisinde ele alınmıştır. Bu eserler sırasıyla Teknik ve Uygarlık 1934'te, Kent kültürü 1938'de İnsanın Durumu, 1944'te Yaşamın İdaresi ise 1951'de yayınlanmıştır. Çok erken dönem güzel eserler bunlar. Bu eserler yalnızca modern batı uygarlığının yükselişinin ekolojik tarihini bütün kültürel karmaşıklığıyla sunmakla kalmaz. Aynı zamanda alternatif bir ekolojik ve toplumsal bakış açısına da işaret eder sevgili dinleyiciler. Şimdi bir müzik arası verelim isterseniz. 2. bölümde Mumford'un gelişim yıllarının nasıl şekillendiğine bir göz atacağız. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Mumford'un unutulmaz öz yaşam öyküsü Yaşamdan Eskizler şu sözcüklerle başlar. Kentin çocuğuydum. Mumford hayatının ilk 30 yılını New York City'de geçirmiş ve kendine Manhattan çocuğu adını koymuştu. O çocukluk yıllarında Ernst Thompson Seton'ın 1903'te yazdığı ekolojik okuma kitabı İki Küçük Vahşi'nin büyüsü altındaydı. Yaz aylarını da sıklıkla Vermont'taki çiftlikte geçiriyordu. Bu çiftliğin düşüncelerinin şekillenmesindeki derin ve kalıcı etkisinden yaşam öyküsünde bahsetmiştir Mumford. Kendi de daha doğmadan hem öksüz hem de gayrimeşruydu. Kayıplara karışan babasını hiç görmeden büyüdü. Manfred'ın çocukluğunda en çok önem taşıyan kişi onu uzun yürüyüşlere çıkaran New York City'nin kaldırımlarını, parklarını keşfetmesini sağlayan işçi sınıfından yumuşak bir ruha sahip Alman kökenli büyük babası Charles Gressel'di. Daha çocukluktan itibaren Yazarlık tutkusuyla yaşayan Montfort 1912 yılından itibaren İngiliz edebiyatı, siyaset, psikoloji ve felsefe üzerine çalıştı. William James, Samuel Butler, Henry Begson, Torsten Veblen, Lev Tolstoy ve Pyotr Kropotkin'in kitaplarını yutarcasına okudu. Ancak Montfort üzerinde en derin etkiyi bırakan araştırmacı İskoç kırsalından gelme Patrick Gets olmuştur. Manfred 19 yaşındayken üniversite kütüphanesinde Gets ve Arthur Thomson'ın 1889'da yazdıkları Cinsiyetin Evrimi adlı eserle tanışır. Manfred bu olayı hayatında bir dönüm noktası olarak hatırlar sevgili dinleyiciler. Öz yaşam öyküsünde de açık yolun türküsünü duymasını sağlayan Gets'e üzerindeki etkisini anlatan büyük bir bölüm ayırır. Hemen belirtelim sevgili dinleyiciler, Açık Yolun Türküsü Walt Whitman'ın bir şiirinin adıdır ve Manfort'un bu demde etkileyen Gets çok zengin bir kişiliktir. 1854-1932 yıllar arasında yaşamış Gets, Darwin'in bulduğu adıyla bilinen Thomas Huxley'nin biyoloji, Thomas Huxley'den biyoloji eğitimi almıştır. Sanırım Gets hem sosyoloji hem de biyoloji alanında çalışıp eserler verdiği için Manfred'ı bu dönemi etkilemiştir. Hayatının çoğu yollarda geçen Gats, William James, Annie Besant, John Dewey, Kropotkin, Tagore, Gandhi ve Bergson gibi 20. yüzyılın kilit isimlerinden bir tanışmış ve mektuplaşmıştır. Özgürlükçü bir sosyalist olan Gats, anarşizme daha yakın olup daha önceki programlarımızda yer verdiğimiz Elizabeth Reckley'ü, Ve Kropotkin'le yakın arkadaştı. Gates en az toplumsal ekolojik bütüncülük kadar önemli bir şey daha öğretmişti. Kent yaşamını bir etnograf gözüyle yani sadece seyreden yahut istatistik toplayan olarak değil katılımcı gözlemci bir şekilde çalışması gerekiyordu. Manford ileride bunun faydasını fazlasıyla görecekti. Manfred Megamakina ismini verdiği endüstriyel kapitalizme karşı bölgesel ekoloji fikrini geliştirmiştir. Buna göre öncelikle topluluk siyaseti ve katılımcı demokrasi esas alınacak. İkinci olarak da organik felsefe gereği kent kurulacağı ekolojik bölgedeki organik yaşamla bağlantılı antik Yunan'a atıfla bir polis olacaktır. İlk fikir ulus devletin yani mega makinenin iktidarını dizginlemeyi hedeflerken ikinci fikir ise metropolis yani ana kent yerine doğayla uyumlu küçük şehirleri öneriyor. Çünkü Monfort'a göre ulus devlet ve mega kentler doğanın hakimiyet altına alınması ve toplumsal yaşamın her alanının düzenlenip denetlenmesi için çalışıyordu. Sevgili dinleyiciler, Mumford'ın Kent kültürü anlayışından daha sonra ayrıntılı bahsedeceğiz. Mumford'ın ayrıntı yayınlarından çıkan tarih boyunca Kent kitabı çok hacimli ve müthiş bir çalışmadır. İlgilenenlere parantez açarak buradan duyurmak isterim. Mumford'ın bu fikirleri oluştururken net bir siyasi görüşü olmadığını ancak Walt Whitman'ın demokratik bakış açısıyla Reclü ve Kropotkin'in anarşist eserlerindeki merkezsiz bir siyaset ülküsünden beslendiğini biliyoruz. Şimdi bu fikirleri konu başlıkları oluşturarak açalım isterseniz ve teknik ve uygarlıkla başlayalım. Mumford'a göre saat, zamanı takip edebilmenin yanı sıra insanların eş zamanlı eylemlerde bulunmasını da sağlayarak Zaman ile organik yaşam arasındaki bağı kopardı. Dolayısıyla ona göre endüstri çağının kilit makinesi, buhor, buhar motoru değil saattir. Bu ilginç tespit hakkında antroposen çağını buhar makinesinin bulunmasıyla başlatan bilim insanları ne düşünür acaba? İşte özellikle de Paul e sormak lazım belki bunu. Manfred 1967'de kaleme aldığı makine efsanesi eserinde Mega makinenin bir iktidar bloğu olarak eski Mısırlılar ve öteki uygarlıklardan bu yana var olduğunu öne sürdü. Karmaşık teknolojileri olmayan piramit Çağı'nın yönetici seçkinleri kölelerden oluşan bir makine yaratmışlardı. Manfred insanın doğayla ilişkisinin bozulmasında inanç sistemlerinin de etkili olduğunu söyler. Ve pagan inanışını gerileyip dünyayı belli bir düzende yaratıp Onu insanın emrine sunan her şeye kadir ilahi varlık öğretisinin burada çok etkili olduğunu dile getirir. Gerçekten de sevgili dinleyiciler tek tanrılı dinlerin hemen hepsinde flora ve faunanın insan için var olduğu inancı çok yüksektir. Bitki ve hayvanların kendine içkin bir değeri yoktur buna göre. Manfırta da teknik 3 evre geçirmiştir. İlk teknik eski teknik. Ve yeni teknik, Manford ilk tekniği kendisinden sonra gelen eski teknik dönemiyle kıyasladığında net görülebilen olumlu yanlarını öne çıkarır. O eski teknik döneminin 1750'den sonra başladığını belirterek bu, dönemde karbon, bu döneme karbon kapitalizmi ismini verir. Dönemin ağır basan toplumsal hedefleri iktidar, kar ve verimliliktir. O endüstriyel kapitalizmin orta çağa kıyasla daha insancıl bir kültür yaratılmasına yardım etmiş olabileceğini kabul etmekle birlikte, yıkıcı geçiş dönemi dediği bu dönemin toplumsal ve ekolojik etkilerini şiddetle eleştirir. Sevgili dinleyiciler, ona göre, Mamfırt'a göre dönemin en belirgin özelliklerinden birisi de çarçopun, enkazın, sürpüntünün, çevrenin normal unsurları arasında sayılmasıydı. Değişim değerlerinin değişim değerlerinden nasibini alamayan hava ve güneş ışığının hiçbir gerçekliği yoktu. Dönemin endüstriyel kentlerinin adım atılmaz hale gelmesi, içme suyunun ve sağlık koşullarının yetersizliği, bahçe ve açık alanların yokluğu kaçınılmaz olarak çiçek, verem, tifo ve raşitizm gibi yaygın hastalıklara neden oldu. Sevgili dinleyiciler bu durum aslında günümüzde ekolojik krizle pandemi arasında bağ kuran bilim insanlarının ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Sağlıksız bir ekolojik ortam her türlü hastalığın kaynağı haline gelebiliyor. Tabii buna hijyeni de eklemek lazım. Manfred bu erken endüstriyel kapitalist dönemde insanlara da tabiata gösterilen zalimlikte muamele edildiğini berbat koşullarda aşırı çalıştırılan işçilerin endüstriyel makinenin çarklarına indirgendiğini ve bunun endüstriyel sıkı düzenin temellerini oluşturduğunu söyleyerek toplumsal ekoloji düşüncesine önemli bir katkıda bulunmuştur bence. Sevgili dinleyiciler sanırım hepiniz Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmini izlemişsinizdir. Orada çalışma alanındaki band, çalışma bandındaki işçinin otomatlaşması müthiş bir görsellikle anlatılır hatırlayacak olursanız. Upton Sinclair'de Chicago mezbahaları kitabında kapitalizmi işçi öğüten bir mezbahaya benzetir. Manford bu yöntemlerin aslında çok da eskide kalmadığını farklı boyutlarda 20. yüzyılda da bir kültür olarak devam ettiğini söyler. Süremizin sonuna gelmek üzereyiz sevgili dinleyiciler. Manfred'in başka öngörülü yaklaşımlarını ve yeni teknik dönemle birlikte farklı düşüncelerini bir dahaki programa bırakarak sizlere sevgi, dayanışma ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan İsmail Sunan. 010 alç